Muhterem Müslümanlar, yoldan gidiyorsunuz, açık yeri kapalı yerinden çoklar geçip gidiyor, geçip gidiyor, eteği kasığından kesilmişler. Evet efendim, nefis tabii bakmak istiyor, sen sabırdan bahsediyorum ya, masiyete karşı sabır, sen nefsine hayır, hakkın yok ona bakmaya, sen ancak... Ailene nur yumağı, nur topu yavrularına bakarsın. Bu göz sana bir nimettir. Nimeti yerinde kullanacaksın ki şükretmiş olasın. Mazlumuş şükür mavzu ya muhterem Müslümanlar. Göz bir nimettir. Onu yerinde kullanacaksın. Muhterem Müminler, tabii çok duydun ama tekrar bir daha söylüyorum. İnsanın en büyük düşmanı, bünyesine yerleşen nefis ejderi, Rabbim şerrinden muhafaza buyursun. Bir sefer dönüşü, bir sefer dönüşü kainatın fahri, peygamberler, peygamberi Nebi Zişan Efendimiz böyle buyuruyorlar. Raca'na minel ila asgâr ilel cihâdil ekber Küçük cihattan, küçük harpten, Büyük cihada, büyük muharebeye dönüyoruz. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyorlar. Racana minel cihadil ashar, ila el cihadil ekber. Etrafındaki mücahidi yine asap hayret ettiler. Ya Resulullah, efel medinete adun? Medine'de düşman mı var ya Resulullah? Düşman artık kilometrelerce uzakta kaldı. Kulak ver delikanlı. ''Ada aduvvike nefsü kelleti beynacambeyk'' ''Ada aduvvike nefsü kelleti beynacambeyk'' ''Senin en tehlikeli ve korkunç düşmanın dünyaya yerleşen nefsi emmarendir'' diyor. Ya, ya, ya, delikanlı evladım, nur yumağı memleket çocuğu, aldanma yıldızlarına dünyanın. Ya, ya, nefsi emmara. Firavun'u firavun eden nefse emmare. Nemrud'u nemrud eden nefse emmare. Şeddad'ı Şeddad eden nefse emmare. Ebu Cehili İslam peygamberinin karşısına diken nefse emmare. Ya. Bu memleketin halkını ve evladını Allah'a şükreden insanlar olarak yetişsinler diye 48 senedir kürsüdeyim.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 Dört tarafı cam olan fanusa kor, onunla geceleri misafirliğe gider gel, öyle mi? Gider gelirdik. Yani lamba rüzgardan sönüvermesin diye fanusa korduk. O günleri biz yaşadık muhterem Müslümanlar. Evet. Ve İkbal teşbihi i ile diyor ki, ey başının örtüsü, milli şahsiyet lambamızın fanusu olan Müslüman annesi. Bu sıkıntı ne bu adamlarda? Muhterem Müslümanlar. Yani İslam denince bu sıkıntı ne bu adamlarda yani? Bu kadar nur, bu kadar feyiz, bu kadar bereket, arşi ve semavi, ilahi ve Muhammedi, Rabbani ve Kur'ani bu kadar güzel müjdelere karşı bu adamlardaki bu sıkıntı ne? Benden değil, Mevlana'mızdan bir misal vereyim size. Bakınız, aşk eri Mevlana'mızdan bir misal vereyim size. <gülüyor> Yahu hocam, kürsü desen Mevlana diyorsun, Cüneydi Bağdadi diyorsun, Bayezid-i Bastami diyorsun, muhiddin Arabi diyorsun, diyorsun, diyorsun. Konya'da filan bazıları yetişti, türedi şimdi. Ebu Cehil karpuz kökeni gibi veya veya Mevla Muhammuz'a vursun zehirli ot gibi yeşeren bazıları türedi. Mevlana'ya müşrik, Muhittin Arabiye Şeyhi Ekfer, Yunus Emre'ye zındık diyorlar bunlar. Onu ne yapacağız? <gülüyor> Çok acip değil mi muhtemel Müslümanlar?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 ve şahit an Muhammedan abduhu diyor ve uçuyor